بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مظل له ومن يضلل فلا هادي له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 Arkadaşlar Bidat'la ilgili kapsamlı bir ders yapma ihtiyacı hissettik Bu sebeple bugün yine Bidat'ın birinci bölümünü işleyeceğiz Bunun özellikle tarifi ve türleri üzerinde ilk derste duracağız çünkü Bidat yani Kelime anlamıyla, kelime manasıyla, asıl manasıyla ne olduğu anlaşıldığı zaman e, tarihte bize delil gibi önümüze konmaya çalışan veya Hut efendime söyleyeyim hüccet gibi önümüze konmaya çalışan en basiti Ömer radıyallahu anhın e, bu ne güzel bir bidattır sözü daha iyi anlaşılmış olur ve buna benzer yanlış anlaşılmaların bidat-ı hasene yanılgısının ortaya çıkması konusunda bidatın kapsamlı bir şekilde tarifi üzerinde duracağız inşallah bidatın iki türlü lugavi anlamı vardır yani lugat itibariyle iki türlü anlamı vardır bunun birinci tarifi daha önce bir benzeri bulunmaksızın ortaya çıkarılmış şeye denir. Ey yani sözlük manası, kelime manası daha önce benzeri bulunmayan şey, daha önce bir benzeri bulunmaksızın ortaya çıkan şey bidattır. Bu kelime Yüce Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de ifade ettiği Kul ma kuntu bid'an min rusul Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve hitaben Ahkaf suresi 9. ayette Kul ma kuntu bid'an min rusul deki ben resullerin ilki değilim. Yani Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve yani bu ifadesini işte onlara de ki ben rasullerin ilki değilim dolayısıyla ayette de görüldüğü gibi kul mâ kuntu bid'a yani de ki ben e, ilki değilim yani yeni değilim anlamında ahkaf suresi 9. ayet buna delil olabilir yani ben ilk rasul değilim benden önce de bir çok rasul gönderilmiştir ben onlardan sonra Resul olarak geldim daha önce bir benzeri görülmemiş bir iş yapan kimse için görülmemiş bir şey ortaya koydu anlamında yani daha önce bir benzeri görülmemiş bir işi yapan kimse için görülmemiş bir şey koydu ortaya bir şey koydu anlamında ebede'a ibte'de'a tebede'a denebilir Aynen, aynen şu ayette olduğu gibi. Mesela, hadis süresi 27. ayette, efendime söyleyeyim, e, Hristiyanları kastederek uydurdukları iptedaguhe ifadesi kullanarak, bu lafız kullanılarak uydurdukları ruhbanlığa gelince. Ya da yüce Rabbimiz Bakara suresinin 117. ayetinde buyuruyor ki Bedi'us semevati vel ard Allah gökleri ve yeri daha önce benzeri olmayan bir şekilde yaratandır. Ey örneği yoktu, öncesi yoktu ve Allah Azza ve celle daha önce bir benzeri olmayan şekilde yaratandır. Ey bedi'us semevati vel ard bu ayet de bu kelimeye delil olarak gösterilebilir. Ebubekr et-Tartushi şöyle diyor: "Bu kelimenin aslı ihtiradır." O da önceden herhangi bir aslı, örneği ve benzeri bulunmadan bir şeyin ihdas edilmesi evet. demektir. O gökleri ve yeri benzeri Olmaksızın yaratandır Ayeti bu manadadır Aynı manada olan bir diğer ayette Az önce okuduğumuz De ki ben Rasullerin ilki Bid'an değilim Yani ben yeryüzü Halkına gönderilen ilk Rasul değilim Bu isim Kalplerin ortaya attığı Dillerin söylediği ve uzuvların işlediği her konuya dahildir. Ey, yani bu tanım içerisine giren bütün ifadeler bununla muhataptır. Sözlük manası ikiye ayrılır demiştik. Birisi az önce ifade ettiğimiz daha önce bir benzeri görülmeyen şey. İkiye ayrılır demiştik. İlki oydu. İkincisi ise yorgunluk ve bitkinlik manasına da geliyor. Deve eee yorgunluk, bitkinlik ya da hastalıktan dolayı çöküp oturduğu zaman Eb, ebdaatil ibil denilir. Ancak daha çok ilk tanımı yaptığımız, yani bu kelime daha çok ilk tanımını yaptığımız eyya sözlük manasıyla özellikle de bizi ilgilendiren kısmı ey e, şer'i manasıyla, ter'im manasıyla bid'atın ne olduğudur. Ee, geçen Allah selamet versin sevdiğimiz bir kardeş bizi ziyarete gelmişti ee, hepinizin belki bildiği bir isim, Feyzullah bir ışık kardeşim ee, abim <gülüyor> diyor ki mesela bidat denince benim aklıma diyor haram geliyor benim aklıma diyor ateş geliyor benim aklıma ceza geliyor benim aklıma Allah'ın gadabı geliyor ancak bir başkasının aklına e, ibadet gelebilir, Allah'a yaklaşmak gelebilir ve benzeri birçok şey gelebilir. İşte bu bidatı nasıl algıladığımızla alakalıdır. Dolayısıyla bu tanımın ne olduğunu iyi anlamak gerekir. Yani az önce de ifade ettiğimiz gibi daha önce örneği olmayan şey bidattır. Demek ki bidatın ne e, ne olduğunu İyi bilmek için, bidatı tanımak için öncesinin ne olduğunu bilmek gerekiyor. İmam Şahı bir Rahimullah bu tanımı yapıyor. İnşallah yeri geldiğinde bunun altını çizeceğiz. Geçen satırlardan anlaşıldığına göre, ifadelerde anlaşıldığına göre, bidat öncesinde herhangi bir misal bulunmaksızın ihdâs edilen şeyler anlamında. Sonradan ortaya koymanın bir çeşidinin ismidir. Hem kötülük hem de iyilik alanında kullanılabilir. Yani bu sözcük hem kötülük hem iyilik alanında kullanılabilir. Ancak çoğunlukla örfen, zem içerikli olarak kullanılmak, kullanılmaktadır. Ebu Şame şöyle diyor, bid'at lafzı genellikle dinde hoş görülmeyen mekruh şeyler hakkında kullanılır. Buna benzer olarak mübtedi' lafzı da zem dışında neredeyse kullanılmıyor gibidir. Yani genelde bid'at zem anlamında, ey yerme anlamında kullanılmıştır. Kelimenin türetilmiş olduğu kökü itibariyle ise hem med hem de zem için kullanılabilir. Çünkü benzeri örneği bulunmadan ortaya konulmuş şey kastedilmektedir. Bu sebeple üstün bir güzelliğe ve kaliteye sahip olan şeyler hakkında bu olsa olsa bid'attır tabiri kullanılır. Yani yeri geldiğinde sözcük anlamında övgü olduğunu görürsünüz. Az önce okuduğumuz ayette mesela Bakara Suresi'nin 117. ayetinde bedi'us semevati vel ard ayetinde olduğu gibi ey burada bir övgü ve o yeri ve göğü daha önce bir örneği olmaksızın yaratandır ifadesi delil olarak gösterilebilir bidatın şer'i tanımına gelince alimler bidatın şer'i tanımını yaparken birbirinden farklı tarifler ortaya koymuşlardır kimisi bidati sünnetin zıddı olarak ifade ederken ki böyle mi değil mi bunu inşallah dersin akışında daha iyi anlayacağız. Kimine göre bid'at sünnetin zıddı. Ey şer'i olan terim manası ile kast edilen bid'at sünnetin zıddı bazı alimlere göre. Kimisi de iyi olsun kötü olsun. Resulullah aleyhisselatü vesselam'in çağından sonra ihdas edilen her şeyi kapsayacak derecede genel olduğunu söylemişlerdir yani dikkat edin her iki tarifte bid'atın şer'i manası itibariyle ne olduğunu açıkça ortaya koymakta o da şu bir kısma göre ilim ehlimizden bir kısmına göre ey bid'at sünnetin zıttıdır bir kısmına göre ise iyi olsun kötü olsun Resulü Aleyhisselatü ve Vesselam'ın çağından sonra ihdas edilen her şeyi kapsayacak derecede genel olduğunu söylemiştir. Bu tanımlar içinde en güzel, en açık, en kuşatıcı ve doğru olanı büyük ihtimalle İmam-ı Şatib-i tanımıdır. Bid'at, bid'at şer'i gibi görülen ve takip edilmesi suretiyle Allah Azze ve Celle'ye daha fazla ibadet edileceği düşünülen dinde sonradan ortaya çıkılmış bir yoldan ibarettir. Sanki iki tanımı da az önce ilim ehlimizin yani farklı yorumlarını dile getirdik. Sanki İmam-ı Şatibi Rahimahullah e, her iki kesimin e, bu görüşünü birleştirerek ortaya bid'atın bir tanımını sunmuştur. Tekrar edelim. Ne diyor İmam Şati bi rahimehullah? El Ba'is ala inkaril bid' e bida'i ve'l havadis isimli kitabın kitabın 20. sayfasında ve yine Lisanul Arab'ta geçiyor. Nihaye fi garibil hadis ve'l eser cilt 1 sayfa 107'de diyor ki İmam Şati bi bid'at şer'i gibi görülen ey yani şeriattan gibi görülen ve takip edilmesi suretiyle Allah'a daha fazla ibadet edileceği düşünülen dinde sonradan ortaya çıkarılmış bir yoldan ibarettir. Onu şere'yi görürsünüz bir. ikincisi Allah'a yaklaştırıcı bir unsur olarak görürsünüz bu iki. Ancak onun dinde aslı olmadığı için sonradan ihdaf edildiği için o şey bid'attır. İmam-ı Şatibi bunu söylüyor. ...ondan sonra bu sözünü detaylandırıyor... ...İmam-ı Şatibir Rahimahullah... ...detay ediyor ki... ...devamında... ...yol diyor... ...birincisi... ...yol diyor... ...yani menheç... ...takip edilmesi... ...üzerinde yürünmesi için... ...belirlenmiş olan... ...ikincisi dinde... ...dinde olması kaydı konulmuştur... ...çünkü bu yol... ...dinin içinde uydurulup... ...ortaya konulmuş ve takipçisinin kendisine izafe edildiği bir yoldur dinde olması kaydı konulmuştur çünkü bu yol dinin içinde uydurulup ortaya konulmuş ve takipçisinin kendisine izafe edildiği bir yoldur dolayısıyla demin dedik ya şurada önem arz ediyor yani ee, bid'atın hem ıstılahi manasını hem de efendime söyleyeyim sözlük manasının iyi bilinmesi e, önem arz ediyor. Özellikle bid'atın iyi bilinmesi din ve yolu da iyi bilmesi gerekiyor. Neydi bid'atın sözlük tanımı? E, sözlük tanımı daha önce örneği bulunmayan bir şeyin ortaya konulması. O zaman daha öncesini bileceğiz ki neyin sonradan ortaya konulmuş olduğunu bilelim. Şer'i tanımı Kur'an ve sünnette bir delili olmayan bir şeyin ortaya çıkartılması. Kur'an ve sünnette delili olmayan bir şeyin ortaya çıkartılması da terim manasıyla bidatın tanımıydı. Dolayısıyla bir şeyin bidat olduğunu anlamak için tekrar bu iki şeye ihtiyaç var. Ey din ve yol. Orada var mı yok mu? Yani e, öncesi Kur'an ve sünnette olmayan, o zaman Kur'an ve sünnet bilinecek. Kur'an ve sünnet bilinirse bid'atın ne olduğu bilinecek. Kur'an ve sünnet bilinmezse her önümüze alın veya her gördüğümüz şeyin ya da her nefsimize, hevamıza hoş gelen şeyi din kabul edip ona tabi olur. Sonra da hevamızın peşine takılırız. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Kulle bid'atin dalaleh kulle dalaletin finnar her bidat sapıklıktır her sapıklıkta ateştedir dolayısıyla sapıklık ve ateş olarak e, ifade edilen şeyin e, ilim ehlimize göre diyorlar ki bu ancak haram olan bir şey karşılığında böyle bir ateştedir e, lafzı kullanılır yani demiyor hani mekruhtur veya hafife alınacak bir şey değil asıllardan birisidir asıllardan birisidir öyle olduğu için Allah ve Vesselam cuma, bayram ve sair hutbelerinin konuşmalarının başında hutbetul hace diye bildiğimiz o meşhur e, efendim lafızları kullanırken kulle bid'atin dalaleh, kulle dalaletin finnar diyerek Aleyhisselatü Vesselam bunun e, dine muhalefet olduğunu, sünnete muhalefet olduğunu, ey e, hakka muhalefet ettiğini ve Vesselam bizlere anlatmıştır. Bu sebeple İmam-ı şatib bunu özetle diyor ki din ve yol dinde olacak ve az önce söylediğimiz üzerinde bulunan menheç. Dinde yer alan yollar iki kısma ayrılır. Dinde yer alan yollar iki kısma ayrılır. Şeriatta aslı bulunan yol Birincisi şeriatta aslı bulunan yol ikincisi şeriatta aslı bulunmayan yol Bid'at aslı bulunmadığı halde uydurulmuş olana dahildir Şer'i gibi görülen dışı itibariyle şer'i yola benzer Ama gerçekte böyle değildir Aksine çeşitli yönlerden tam zıttır yani dışı itibariyle inşallah bunu açacağız birazdan ee, izafi izafi bidat başlığıyla bunu açacağız yani aslı itibariyle bakıyorsunuz ki adam namaz kılıyor ancak bunun bidat olduğunu söylüyorsunuz veya oruç tutuyor bunun bidat olduğunu söylüyorsunuz zikir e, çekiyor zikrediyor bunun bidat olduğunu söylüyorsunuz efendime söyleyeyim ezan, e, ezan okuyor veya ezan dinliyor veya icabet ediyor ancak bunun bid'at olduğunu söylüyorsunuz. Peki izafi bid'at nedir? İnşallah buna da ifade edeceğiz. Şere'i gibi görülen, dışı itibariyle şere'i yola benzer ama gerçekte böyle değildir. Aksine çeşitli yönlerden tam zıttır. Bir, şari'in izni olmaksızın belirli şekillere ve keyfiyetlere bağlı kalınması, yani Dinden gibi görülen, şerihi gibi görülen ancak şerihi olmayan şey neden böyledir? Çünkü şari'in ey yüce Rabbi Fahanehu ve Teala'nın izni olmaksızın belirli şekillere ve keyfiyetlere bağlı kalınması, iki, şeriatta belirtilmemiş olduğu halde belirli ibadetlere bağlı kalınması. Takip edilmesi suretiyle, Allah Teala ve teba Allah tebaraka ve Teala daha fazlasıyla kulluk edileceği düşünülen dikkat ediniz takip edilmesi suretiyle Allah tebaraka ve taala'ya daha fazlasıyla kulluk edileceği düşünülen böyle bir yola girilmedeki asıl kişinin kendisini ibadete vermesine ve bu konuda rağbet göstermesine teşvik eder. Bidatçi kimse sanki şari'in belirlemiş olduğu şiarların yeterli olduğunu fark edememiş ve bunları daha da arttırma tekrarlama ve aşırı davranışta bulunma yoluna gitmiştir ey böyle bir yola yeltenen kimse sanki Allah subhanahu ve teala bu dini tamamlamamış kemale erdirmemiş gibi ya da bunun yeterli olduğuna kanaat getirmemiş ki bu kimse aşırı davranışta bulunma yoluna gider. Bid'at'in türleri ikidir. Ey yani biz şeremi manasıyla ifade ettiğimiz bid'at. Demin dedik ya İmam Şatibi Rahimahullah en güzel tarifi ortaya koymuştur. İnşallah bunun etrafında döneceğiz. Diyor ki, Allah'ın e, hakik, hakiki bid'at yani bunu hakiki ve izafi bid'at e, hakiki, ey izafi bid'at ve terki bid'at olarak ikiye ayırıyor nedir hakiki bid'at ne komple ne de tek tek kitap, sünnet, icma ve ilim ehlince muteber bir başka şer'i delilin delalet etmediği bid'attır hakiki bid'at, tekrar edelim ne komple, ne de tek tek kitap, sünnet, icma ve ilim ehlince muteber bir başka şer'i delilin delalet etmediği bid'attır. Ey şer'i delil içerisi şer'i olarak hiçbir delil ortaya koymayan, yani şeriattan kendisine delil bulmayan hiçbir alanda, ey ne Kur'an'da ne sünnette, ne icmada ne de İli mehlince muteber kabul edilen başka bir şer'i delilin içinde karşılık bulamayan, delil bulamayan şey hakiki bid'attır. Bu sebepten dolayı bid'at diye isimlendirilmiştir. Çünkü bid'at geçmiş bir örneği olmaksızın ortaya çıkarılmıştır. Bid'at buydu. Baktık Kur'an'da yok karşılığı. Sünnete baktık sünnette yok. İcma'a baktık icmada yok ya da ilim ehlimizin itibar ettiği herhangi şer'i bir delil oluşturacak hiçbir şey de yok. İşte bunun kendisi tamamen şer'i bir bid'attır. Çünkü bid'at, geçmiş bir örneği olmaksızın ortaya çıkarılan şeydir. Her ne kadar bid'atçı, delillerin muktezasınca gerçekleştirdiği istimbat ile, şer'i hudutlar içinde olduğunu iddia etmek suretiyle kendisine nispet edilen şeriatın dışında kalma e, ihtimamını reddetse de durum böyledir. Pardon, şeriatın dışında kalma ithamını reddetse bile durum böyledir. Yani kendisi bir delil istimbat eder kendince. Ey aklını kullanarak, ey tevil yaparak, ey farklı şekillerde yine de ke ısrarla kendisini e, şeriatın içinde tutmaya çalışır ve bu bid'atına bir meşruluk kazandırmaya gayret eder her ne kadar böyle yapsa da bunun bulunduğu bu hal hakiki bid'atın e, dışında tutmaz kendisini ey bu kişi bid'atçıdır bu kişi e, bizzat bid'atın e, mensubudur ve onun temsilcisidir ancak bu iddia ne konunun bizzat kendisi ile alakalı olarak ne de zahire göre doğru bir iddia değildir. İddianın konunun bizzat kendisi açısından doğru olmayışı delillere arz edilmesi ile anlaşılır. Evet, ey yani o kişinin kendisini şeriatın dışında gösterme iddiası. Onun bu iddiası nereye götürülür? Yani onun ağzının iyi laf yaptığına mı bakılır? Onun rütbesine mi bakılır? İlimdeki mertebesine mi bakılır? Efendime söyleyeyim, yoksa şer'i bir delile mi götürülür? Onun bu iddiası. Dolayısıyla bu, iddia, e, bu iddiası e, şer'i deliller e, olarak, şer'i delillerde karşılık bulmadığı zaman ey bu iddiası batıldır. Zahire göre doğru olmayışı konusunda ise delilleri karışık ve şüphelidir konuya delalet etseler dahi delil değildirler delalet etmiyorlarsa durum zaten açık ve nettir bu e, hakiki bid'atın tanımı e, yani hakiki bid'at izafi bid'atte ise iki yön bulunmaktadır bir bid'atte iki yön bulunmaktadır hakkında ilgili bir delil bulunan bu bakımdan bid'at değildir hakiki bid'atte olana benzer durumun dışında ilgili bir delil bulunmayan bu da ikincisi İki yönü bulunan ve bunlardan sadece birine dahil olmayan amellere bu ismi yani izafi bid'at ismini verdik bu cihetlerden birine göre sünnettir çünkü delile dayanmaktadır biraz daha açacağım söylediğimin anlaşılması için en basit olarak yani Ömer radıyallahu anh bu ne güzel bir daaattır ifadesi. Örnek verelim. Aslı itibariyle delili olduğundan ey teravih namazıyla ilgili söylemişti bu sözü. Aslı itibariyle delili var. Çünkü Hazreti Resulullah teravih namazına e, namazını bir tek mescitte bir imamın arkasında olarak yani kendisi imamlık yaptı arkasında kılındı. E, dolayısıyla aslı itibariyle bir e, bidat değildir çünkü e, hücceti vardır. Ey sünnette yeri vardır. İkincisi e, delile dayandığı için bid'at değildir. Diğer yöne göre ise bid'attır. Diğer yöne göre ise bid'attır. Çünkü delile değil şüpheye dayanmaktadır. Yahutta da hiçbir dayanağı yoktur. Açacağız inşallah bunu İkisinin arasındaki fark Anlam yönündendir Konunun aslı bakımından delili vardır Keyfiyet, durum Ve detay açısından ise Gerektiği halde delil yoktur Genellikle bu husus Sırf adet cinsinden Olan konularda değil Taabudi meselelerde Vuku bulmaktadır Buna göre Hakiki bidatın Günahı daha büyüktür çünkü işleyeni ile direk olarak ilişkisi vardır. Tam anlamıyla bir muhalefettir. Hakiki bid'atte sünnetin dışına çıkılmış olduğu zahirdir. Kadercilik, husn, kubh meselesi, haberi vahidin reddi, icmanın kabul edilmemesi, içkinin haramlılığının inkarı, masum imam görüşü ve benzeri Örnekler verilebilir izafiyi açacak olursak izafi bid'at bir yönden meşrudur bir yönden ise hiçbir delil olmayan sadece soyut görüşten ibarettir bu bid'atı ortaya çıkartan taraf, tarafından taraflardan bazı durumlarda şahsi reyler katılmaktadır ama her açıdan delillere de zıt düşmemektedir yani bir bakıyorsunuz, hani e, daha önceki derslerimize de ifade ettim. Diyorum ki ne bir bidatçıyla e, münazara yapıyoruz, konuşuyoruz. Aynı hadisi bidatın bidatın nünker olduğunu anladığımız bir hadisi kendisi aynı hadisi alıp bidatı haseneye delil gösterebilmektedir. Dolayısıyla izafi bidat Zaten bidat hasene Yanılgısını ortaya çıkarmaktadır Mesela demin bir örnek vermiştim Allah Aziz Aleyhisselatü Vesselam diyor ya Men ehdese fi emrine Hâza ma leyse minhu fe Kim bizim dinimizde olmayan bir şey İhdat ederse bu merduttur Bu bid'atçı bana bunu okuyunca Dedi ki Men ehdese fi emrine hâza ma leyse minhu Ey ona uymayan bir şey Ondan olmayan bir şey Uydurursa merduttur o zaman dedi yani ona uyan bir şey makbuldur dedi ona uyan bir şey makbuldur dedi ona uymayan ise dedi aleyhisselatü vesselam burada seyyye olanı yasaklamıştır seyyye olanı yasaklamıştır dedi subhanallah dolayısıyla bu izafi bidatın iyi anlaşılması gerekiyor niçin Niçin bir yönüyle meşru dedik, bir yönüyle meşru dedik, ee, ancak her açıdan e, delillere, delillere zıt düşmemektedir dedik. El itisamın birinci cildinde bu şekliyle ifade ediliyor. Şeyh Muhammed Ahmed el Adavi şöyle diyor: Usulul Bid'a ve sünne isimli eserin sayfa 30 ve 33. bölümlerde diyor ki Bu kısım yani izafi bid'at kısmı kelam, kelamcılar arasında sünnet ve bid'at konusundaki ihtilaf noktasını oluşturur. Bununla ilgili birçok misal bulunmaktadır. Mesela regaib namazı. Recep ayının ilk cuma gecesinde 12 rekat olarak ve belli bir biçimde kılınan namazdır. Alimler bu namazın çirkin, münker bir bid'at olduğunu söylemişlerdir. Şaban ayında kılınan namaz da bunun gibidir. Şaban ayında kılınan namaz da bunun gibidir. İbn Teymiyye rahimahullah mecmul fetavada bunu ifade etmiştir bu namazın izafi bid'at oluşu şu bakımdandır bu namaz bir itibarla meşru iken bir diğer itibarla gayri meşrudur namazın aslına temeline baktığın zaman meşru olduğunu göreceksin çünkü tabarani el evsatta namaz ortaya konulmuş en hayırlı şeydir şeklinde bir rivayette bulunmuştur özel bir vakte ve belli bir keyfiyete bağlanması şeklindeki arızi hususlar itibariyle bakacak olursan bidat olduğunu görürsün bizzat kendisi itibariyle meşru iken arızi olan diğer hususlar itibariyle itibariyle ise bidattır i̇mam nevevi ise şöyle diyor Recep ve Şaban ayı namazları Kınanan çirkin Birer bidattır Şimdi ne demek istiyoruz Ey namazın kendisi maruftur Namazın kendisi övülmüştür Dolayısıyla Aslı itibariyle O şey namaz değildir Bidat değildir çünkü namazın kendisi Sonradan uydurulmuş Dine sonradan Sokulmuş bir şey değildir Sünnette yeri var mı var delil değeri var yani e, bizzat Allah Azza ve Celle ve akimus sala diyerek bize namazı emretmiştir ancak izafi bid'at türündendir niçin? çünkü Recep ayının 15'ine ey veya ilk cumasına ve benzeri Recep ve Şaban ayına belli vakte tahsis etme anlamında uygulaması anlamında bid'attır keyfiyeti anlamında bid'attır Namazın kendisi bir bid'at değildir. Ancak onu bir vakte tahsis etmeleri yönüyle bid'attir. İnşallah izafi bid'at bu yönüyle daha iyi anlaşılacaktır bu açıklamalarımızla. Mesela Şerhül İhyada müellif şöyle diyor: "Bunlar uydurulmuş Çirkin ve münker birer bidattır, Ey Recep ve Şaban ayı namazları. Yani bu namazı o aylara özel bir namaz tahsis etmek. Evet namaz Allah ve Resulü tarafından emredildi. Ancak Allah ve Resulü bu aylara özel bir namaz tahsis etmedi. Bakınız bu yönüyle asli itibariyle bidat değil ancak e, keyfiyeti yönüyle bidat olduğunu görürsünüz. Niçin? Çünkü Kur'an ve sünnette bunun üzerinde herhangi bir emir yok. Ben ehdefefi emrine meleysemin hufet Allah res Suleyhi ve Sel'min namaz konulmuş en hayırlı şeydir hadisi ile mevzu edilen bu namazların meşruiyetine delil hiç kimse delil getiremez. Yani Resulü Aleyhisselatü Vesselam dedi ki namaz ortaya konulmuş en hayırlı şeydir. Ey hadi o zaman biz şu vakitte şu kadar namaz kılalım ya da şu, namazın, şu vaktin namazını şu kadar rekata çıkartalım gibi bir bidatın içerisine giremez veya bu yaptığına bir meşruiyet kazandıramaz. Çünkü bu hadis herhangi bir açıdan şeriata muhalif olmayan namaza mahfustur mekruh vakitlerde namaz kılınmasının yasaklanmış olduğu sahih olarak bildirilmiştir yani madem ki namaz ortaya konulan en hayırlı şeydir hadisi var niçin Resulü Aleyhisselatü Vesselam e, mekruh olan vakitlerde namaz kılmayı yasaklıyor ey güneş doğduğu zaman efendim zeval vakti efendim güneş batarken ve buna benzer Aleyhisselatü Vesselam'ın koyduğu yasaklar var Dolayısıyla hiç kimse bunu kendisine delil getirerek hüccet ikame edemez. Regaib namazı, namaz emirlerinin umumuna dahil olduğu halde, alimler tarafından zemmedildiğini görmektesin. Çünkü namaz aslı itibariyle meşru olsa da, belli bir vakte ve belli bir keyfiyete bağlı kalmak şeklinde, Arız olan hususlar bakımından regaib namazı gayri meşrudur. Ey aslı itibariyle namaz sahih ancak o vakta tahsis edilmesiyle yönü, edilmesi yönüyle gayri meşrudur. İşte bu izafi bidat dediğimiz bidatın ta kendisidir. Ezanın ardından müezzin tarafından yüksek sesle salatü selam okunması ve ezan lafızları konumunda görülmesi. Salatü selam bizzat kendisi meşru iken sesli bir şekilde okunması ve ezan lafızları konumunda görülmesi itibariyle e, bid'attır. Gerçekten şunu bilmekteyiz. Mesela ben şahit olduğum bazı yerlerde bazı illerde ilçelerde bunun yapıldığını gördüm. Ezanı bitiriyor. Ezandan sonra minareden yine yüksek sesle müezzinin salat getirdiğini, salatü selam getirdiğini görürsünüz. Onun salatü selam getirdiğini görürsünüz. Aslı itibariyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisine salatü selam getirilmesini emretmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisine salatü selam getirenin, salatü selam getirenin efendim ee, getirene şefaat edeceğini haber vermiştir. Ya da salatü selam getirmeyenin en cimri olduğunu insanların en cimrisi olduğunu haber vermiştir dolayısıyla salatu selamın kendisi asıl itibariyle meşrudur Kur'an ve sünnette delili vardır ancak uygulama şekliyle yani keyfiyeti yönünden gayri meşrudur ey bidattır İbn-i Hacer el Haytemi bu hususa işaret ederek diyor ki bilinen şekliyle okunan ezanın ardından salatü selam okunması hakkında kendisine soru sorulduğunda aslı sünnet keyfiyeti ise bid'attır demiştir aslı sünnet keyfiyeti ise bid'attır demiştir bunu El Feteva El Hadisiyetil Kubra isimli eserde birinci cilt 131. sayfada ifade etmiş yani demin regaib namazı ile ilgili nasıl izafi bid'at sınıfına giriyorsa ezan da aynı şekilde izafi bid'at sınıfına ey öyle salatu selam getiren kimse mesela ezandan sonra Allah Resulü Sallallahu Aleyhi diyor ki bana salatu selam getirirse sonra ezan duasını okursa diyor ve Vesselam ona müjdeliyor Aleyhisselatü Vesselam gerçekten mesela ben e, ancak e, Aleyhisselatü Vesselam'ın bu emri hak olduğu halde bizzat delil olduğu halde Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği sözün kendisi. Bir, bak, bir bakıyorsunuz ki bugün ezandan sonra müezzin sesli bir şekilde ezan duasını kendi yapıyor. Etrafındaki insanlar ellerini açıyor. Aslı itibariyle ezan duasının dinde yeri vardır. Ancak keyfiyeti yönüyle, ey böyle uygulanması yönüyle bidattır, meşrudur Aynı şekilde efendime söyleyeyim hatta günümüzde özellikle bu bölgede yani benim bulunduğum bu e, Hatay bölgesinde ve doğuda da bu yapılıyor e, Şafii fıkhının uygulandığı yerlerde aslında bazı tarikatların bazı tarikatların etkisiyle e, maalesef imam hatta kamet getirildikten sonra bile imam öne geçiyor ezan duasını okuyor ve e, arkadaki insanlar cemaatte ellerini açıyorlar. İşte bu bidatın ta kendisidir. Ya da şunu görebilmekteyiz. Müezzin kâmet getirmek için ayağa kalktığında şöyle başlıyor. Diyor ki Allahümme sallihi ve sellem ala nebine Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Allahu Ekber, Allahu Ekber, eşed ve Yani kâmeti ondan sonra getirmeye başlıyor. Sen bunu nereden getirdin? Sen nereden getirdin bunu? Yani oraya... Ee oraya bu salatu selamı nerede getirdin? Hametin önüne ve arkasına salatu selam getirdiniz, ezan duası getirdiniz. Bunlar aslı itibariyle sünnettir. Ancak bunlar keyfiyeti yönüyle, keyfiyeti itibariyle gayri meşrudur. Ey bunlar bid'attır. Dolayısıyla bunun iyi anlaşılması gerekir. Mesela bayram namazları için örnek verebiliriz bayram namazları ya da güneş veya ay tutulmalarından dolayı kılınan küsuf namazları için ezan okunması ezan bizzat kendisi itibariyle yani kendi nefsinde ezan ibadettir meşrudur övülmüştür ancak bayram namazları ya da küsuf namazları için okunması bidattır aslında bugün bazı bidatçılara gidip derseniz ki mesela hani e, bid'at olan davranışlarda bulunuyor veya bir takım amellere yöneliyor ey ölünün arkasından işte Yasin okuyor ve efendime söyleyeyim Fatiha okuyor ya da El Fatiha deniyor bunu yapıyor ya da az önce örneğini verdiğimiz namazın e, e, e, başında efendime söyleyeyim ezan duasını okuyor efendim e, kamet getirmeden önce Salatü selam getiriyor yahut, yahut ezan duasına bazı eklemeler yapıyor veyahut efendime söyleyeyim bir sürü bidatler var yani örnek verebileceğimiz. Bu adamlara gidip deseniz ki yine, niçin, niçin ee, siz bayram namazlarında ezan okumuyorsunuz? Bir gün birisiyle bunu konuşuyordum. Yani bu bidat konusunu konuşuyorduk. İşte şu güzeldir bu güzeldir deyip bütün bidatlere mantığıyla yaklaşarak bütün bidatlere mantığıyla yaklaşarak meşruluk kazandırmaya çalışıyordu kendisine dedim ki peki dedim ezan övülmüş bir şey midir elbette ki dedi ezan dedim eee yani ezan okumak güzel midir evet dedi insanların en uzun boyluları müezzinlerdir şöyledir böyledir en güzel lafızlardır tevhidin ta kendisidir o zaman dedim bu güzel şeyi niçin bayram namazlarında yapmıyorsun çünkü dedi Resulullah yapmamıştır ha dedim işte bu Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın yapmadığı şeyi yapmamak sünnetin ta kendisidir. Allah Resulü ve vesselam'ın yapmadığını yapmamak sünnetin ta kendisidir. İnşallah birazdan bunu da açacağız biraz. Es sünneti terkiye, es sünneti ameliye dediğimiz sünneti iki kısma ayıracağız ki çünkü terki bid'at dediğimiz bir konu var inşallah bunun da daha iyi anlaşılması için bunu yapacağız. Dolayısıyla ee, hiç kimse kalkıp da mantığını hakem yaparak hevasına uyarak ey ya bir ezan okuyalım yani bu kadar insan efendim böyle bayram namazı için toplanmış mescitlerimiz dolmuş taşmış haydi bir ezanla insanları bayram namazına davet edelim şunu yapalım bunu yapalım deyip de ee, hiçbir şekilde eee o ibadete ezanı ekleme yapamaz halbuki ezan nefsi itibariyle aslı itibariyle sünnettir yine aynı şekilde namazdan sonra toplu bir şekilde yüksek sesle istiğfarda bulunamaz istiğfar kendi zatında sünnettir yüksek sesle ve toplu halde yapılması ise bid'attır ey namazlardan sonra zikir meşrudur ve gerçekten terk edilmemesi gereken önemli bir şeydir. Ancak bunu toplu bir şekilde veya herhangi bir kimsenin, efendime söyleyeyim kom komutuyla yapmak doğru değildir. Cuma günü mescidin içinde ezan okunması, ezan kendisi itibariyle meşru iken okunduğu yere bakılarak bid'attır. Ey Hani biliyorsunuz bunun tarihçesini şu an anlatmak için e, yani yeri değildir inşa yeri geldiğinde söyleyeceğiz ancak aslı itibariyle uygulanan bir tek ezandır. Halbuki ezanın kendisi meşru iken cami içinde şu an için okunması e, doğru değildir çünkü Osman radıyallahu an, Osman radıyallahu an halk e, çoğalıp şehir genişleyince ve bugünkü teknoloji ellerinde olmadığından ...bir ezan okutuyordu... ...ey birisi dışarıda... ...yani insanlar namaza gelsinler... ...ve izenudiyelissalati min yevmil cum'ati... ...fes'av ile zikrilleh... ...ve zerul bey ayetini... ...dikkate alarak... ...ey cuma günü ezan okunduğu zaman... ...onlara işittiriyordu... ...ey yani dışarıda bir de içeride... ...birinci ve ikinci ezanı ekledi... ...ancak yine aynı şekilde... ...halk çoğalınca, Müslümanlar çoğalınca... ...biliyorsunuz bugün mesela... ...Saudi'de yapılan bir uygulama var... Ee, i̇mam mesela diyor Allahu Ekber Safların arasında birisi diyor ki Allahu Ekber İmam diyor Semih Allahu limen Hamide O diyor ki Rabbana Lekel Hamd Ya da İmam diyor Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah O da diyor Esselamu Aleyküm Niçin? Yani arkadakilere sesi işittirmek için Aslında bugün buna ihtiyaç yoktur Çünkü bu uygulama Osman Radiyallahu zamanında yine e, İçtihad edildi Niçin? Çünkü arkada olanlar işitmiyorlardı Ancak bugün bu teknolojiyle yani hoparlör denilen sistemle sesi Efendimiz'in bütün şehre bile duyurmak mümkündür hatta daha fazla insan sayısı olduğu halde Allah subhanahu ve teala'nın tahsis etmediği bir güne oruç tahsis etmek ya da Allah subhanahu ve teala'nın tahsis etmediği bir geceye gece namazı tahsis etmek oruç kendi zatında meşrudur şari tarafından belirlenmemiş özel bir güne tahsis edilmesi ise bidattır yani birisi efendim ben başında oruç tutacağım diyerek ey yani şu an mesela miladi hadi ben bugünkü ehli kitaba muhalefet edeyim onlar o gün eğlenirken ben oruç tutacağım gece ibadet edeceğim derse bidat işlemiş olur halbuki orucun kendisi veyahut efendime söyleyeyim gece ibadetinin kıyam Leyl'in kendisi övülmüştür. Ve sünnette aslı vardır. Ancak böyle bir vakte, böyle bir şeye tahsis etmesi bid'attır. Çünkü biz biliyoruz ki bunlar şari tarafından belirlenir. Ey, ibadetlerin şekli, zamanı, sayısı Allah Subhanahu ve Teala tarafından belirlenir. Bütün bunlar izafi bid'atın iyi anlaşılması için verdiğimiz örneklerdir. Mesela bir örnek daha verecek olursak, cenazenin önünde yüksek sesle Kur'an okumak veya zikir yapmak. Zikir de Kur'an da aslı itibariyle meşru ancak uygulanması yönünden, keyfiyeti yönünden ise bu şekliyle bid'attır. Benzer şekilde iki yönü olan her amel bir itibarla meşru iken bir diğer itibarla gayri meşrudur. Sanırım maalesef açıların en büyük yanılgısı işte bunu anlayamamaları. işe hevalarını katmaları. Yani bu bir yerden kendisine hüccet oluşturmaya çalışıyor veya hevasını katıyor veya herhangi birinde görüyor. Dolayısıyla adam şunu düşünüyor yani ben size söyleyeyim yani bir bidatçı şu yaptığım bidattır dediğinde ya Kuran okumanın neresi bidat der ya Fatiha okuyoruz bu adam bizi engellemeye çalışıyor ya da imam efendime söyleyeyim hutbede ellerini açmış dua ediyor şuna bakın ellerini açmıyor diyor yani sizin gibi benim gibi düşünenlere bakıp adam diyor ki şuna bak ya duaya muhalefet ediyor efendim sala, salatu selama muhalefet ediyor zikre muhalefet ediyor Kur'an'a muhalefet ediyor. Ey onları uygulamıyor gibi sizi tanımlayabilir veya şeytan gelip ona der ki bak işte şu gördüğün adam var ya diyerek sizin hak davetinizi sizin bid'at denince aklınıza ateş gelmesi, günah gelmesi, sakınılması gereken şey olduğu e, bu bilincinizin üstünü örtmek için şeytan aleyhine aleyhine insanlara fısıltılar vererek der ki işte bakın şu gördüğünüz adam var ya bakınız nasıl da Allah'a salat ve selamı salatü selam getirmiyor ya da Allah'ın kelamı her harfinden ecir umduğumuz Allah'ın kelamını okumuyor. Halbuki siz biliyorsunuz ki o yapılan şey uygulamanın kendisi bidat. Ancak aslı itibariyle elbette ezan bizim değerimiz, Fatiha bizim değerimiz, zikir bizim değerimiz, salatü selam bizim değerimiz. Bunların hepsi bizim değerlerimizdir. Ey aslı itibariyle şeriatta varlardır. Yani bid'at der misiniz aslı olduğu için? Diyemezsiniz. Çünkü bid'atın kendisi Kur'an ve sünnette delili olmayan şeyin sonradan ortaya çıkartılmasıdır. Demek ki sonradan ortaya çıkartılan şey keyfiyeti yönüyle ortaya çıkartılan şeydir. Aslı yönüyle değil yani var olan bir şeyi yeri ve zamanı veya sayısı konusunda farklı bir yani mukayyet yaparak farklı bir zamana tahsis ederek yapılmasıdır. Evet. Evet. Mesela bununla ilgili bir örnek vereyim. Demin dedim ya şeytan böyle yaklaşır diye. Mesela ee, Falan kimse zikri, duayı Resulullah ve Vesselam'a salavat getirmeyi veya Kur'an okunmasını kabul etmiyor gibi hakkınızda sözler duyabilirsiniz. Bunlar dini bilmemekten kaynaklanan sözlerdir. Ya da sahibini teşhir amacına yönelik kasıtlı sarf edilmiş ifadelerdir. Ya gerçekten bilmemektir ya da bilmemezlik etmektir. Her ikisinden de Allah'a sığınıyoruz. Mesela e, şu an elimdeki kitabın yazarı Selim bin İd el Hilali diyor ki e, bazı dostlarımın bildirdiğine göre bir hoca insanlara din öğreten arkadaşını gözden düşürmek için avamdan kimseleri çağırmış ve onlara, ey yani birisi bir hocayı gözden çıkarmak için kendisi de hoca, bir Müslüman'ı gözden düşürmek için insanları topluyor ve onlara diyor ki: "Resulullah ve Vasileme salavat getirmek hakkında ne dersiniz? Oradakiler salavat dinlendir demişlerdir, dediler. O da hemen arkasından Falan kişi salavatı reddediyor demiştir Yine Peki istiğfar ve Kur'an okumak hakkında Ne dersiniz diye sordu İstiğfar ibadettir Kur'an da öyledir Cevabını aldı Falanca bunları da kabul etmiyor dedi Bu sözler Arkadaşımı hayrete düşürmüş Gidip bu hocaya şöyle sormuş Onun ne söylediğini bildiğin halde nasıl böyle yaparsın? Yani sen biliyorsun ki... Falanca kişi... Bunları reddetmiyor, inkar etmiyor. Niçin böyle söylüyorsun halka? Bu hoca şöyle cevap vermiş. Onun nasihatlerini dinlemesinler. Ve... Onun nasihatlerini dinlemesinler. Ondan din almasınlar. Ve halk nazarında onu gözden düşürmek için böyle yaptım demiştir. Az önce demin e, Ebu Zerka Allah selamet versin onunla konuştuğumuz gibi mesela benim elimde bazı belgelerden bahsettim. Bazı bidatçıların yazdığı. Sırf İbni Teymiye'yi gözden düşürmek için onunla ilgili karalamalar, onunla ilgili iftiralar, şunlar bunlar. Ki onun kitabında diyor. Halbuki onun kitabında böyle bir söz yok. Ya da istedikleri gibi. Şu an mesela ben yaklaşık bir saattir konuşuyorum. Benim bu sözlerimi de mesela montajlasanız, kesseniz, kırpsanız, inanın ki ortaya bir sürü malzeme çıkar. Yani benim hakkımda suç teşkil edecek. Dolayısıyla bu gerçekten bu bir zulümdür, bu bir saldırıdır. Ancak bu saldırılar hiçbir şekilde. Efendim, hani güneş balçıkla sıvanmaz diyor ya. Yine aynı şekilde güneş balçıkla. Sıvanmayacaktır Ancak gelin görün ki neler oluyor Allah Resulü ve Vesselam'ın sünnetine Davette bulunan kimselere Karşı ne tür Şeytani yöntemlerle Savaşılıyor İzafi bidat işleyen kimse Zikredilen örneklerde olduğu gibi Hem meşru Hem de gayri meşru işlerle Allah-u Teala'ya yakınlaşmaktadır Yakınlaşmak sadece ve sadece meşru işlerle olmalıdır. Yani kendisi öyle umuyor, yakınlaştığını umuyor. Ancak biz biliyoruz ki yakınlaşmanın hem akidede efendime söyleyeyim, hem menhejde, hem eylemde kesinlikle dinde delili olması gerekmektedir. Yani bu Mevlana dönenler Mevlana gibi ne diyorlar ona yani böyle dönüyorlar hem onların dönmesi, onların da kendine göre bir mantığı var. Ney? Aşktan dönüyormuş. Allah aşkından dönüyormuş. Ne diyeceğiz yani? İşte açıklaması yani. Dolayısıyla veya Efendimiz'in Bektaşi gibi bu oynayanlar bilmem ne, bununla adamlar ibadet ediyorlar. Yani bunu ibadet olarak kabul ediyorlar. Dolayısıyla yani ameli, amel deyip hafife almamak gerekir. Yapılan eylem aslı itibariyle delil e, e, de, dinde yeri vardır ancak keyfiyeti yönüyle de dinde mutlaka bir karşılığının olması gerekir ey Kur'an ve sünnette öncesinin olması gerekir amelin bizzat kendisi itibariyle meşru olması gerektiği gibi keyfiyeti bakımından da meşru olması gerekmektedir yani ey namazı Allah emretti tamam aslı itibariyle bunu aldık Peki uygulaması yönünden uygulaması yönünden de aldık. Nereden sünnetten aldık. Ey vakti yani vakti yönünden, adeti yönünden aynı şekilde her konuda bizim ihtiyacımız Kur'an ve sünnettir. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Men amil amelen ma aleyhi emruna fehuve Kim bir amel işlerse kim bir amel işlerse ve o işlediği amel üzerinde bizim bir emrimiz yoksa yani bizden bir örneği yoksa bizim uygulamamızda böyle bir şey yoksa bu şey merduttur bu sadece namazın kılınış şekliyle ilgili değil arkadaşlar bu ibadetin ya da yapılan ibadetin sadece uygulaması değil uygulamayla beraber vakti sayısı ey haystel ve bütün bu hususlar üzerinde emri olması gerekir. İzafi bid'at işleyen kimse salih amelle kötü ameli birbirine karıştırmıştır. Salih çünkü dinde aslı var. Kötü çünkü bid'at. Ancak kendisi bunların hepsini salih amel olarak görebilmektedir. Şimdi buraya kadar buraya kadar inşallah bid'atın tanımını özellikle izafi bidatte bu örnekleri çoğalttık çünkü daha çok halk arasında uygulamanın bu olduğunu görmekteyiz ancak yani daha çok sorunun yani bid'at-ı haseneyi meşrulaştıran şey budur yani dikkat edin kimse gelip size hadi dağa kadar bir koşalım o zaman Allah'a yaklaşmış oluruz veya ibadet olur olur demez ya da efendi mesul hadi yanımız üzerine yatalım ya da şu renk elbise giyelim demez ey, ya sizi namazda bidata çağıracaktır ya oruçta bidata çağıracaktır ya zikirde bidata çağıracaktır ya tövbede bidata çağıracaktır ya, salat, ya mutlaka dinde aslı itibariyle bidat olmayan bir ibadetle sizi davette bulunacak ondan sonra buna muhalefet edecektir ey keyfiyeti yönüyle Demin dedik ki bid'atın tanımını yaparken Kur'an ve sünnette delili olmayan şey Yani bunu bir daire içine alacak olursak Asrı adette örneği olmayan şey bid'attır O zaman dedik İlkini bilmek gerekir Öncesinde olmayan O zaman asrı saadeti bilmek gerekir Kur'an ve sünneti bilmek gerekir Ey ashabın anlayışını, bunu nasıl anladıklarını bilmek gerekir. İşte bunun iyice anlaşılması için, inşallah e, ikinci dersimizde yani bundan sonraki bölümde e, e, sünnetin kısımları üzerinde biraz duracağız. Sünnet nedir? Ya da terki bidat nedir? Yani aslında sünneti terkiye dediğimiz ey terki bidat dediğimiz husus, bunlar üzerinde duracağız inşallah. Allah sizlerden razı olsun ve hadihi vallahu alem ve sallallahu ala nabiyina muhammedin ve ala ali Muhammed. Subhanakallahumma bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estagfiruk ve etûbu ileyk. Selamun aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.